Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve selamun aleyke ya Seyyidel ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l mersalin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Bugün inşallah hep beraber Allah'ın El Mecid ismini anlamaya çalışacağız. Mecid demek Şan, şeref sahibi demek, kerem ve ihsan sahibi demektir. Mecn, bolluk, bereket, genişlik demektir. Macit demek, bağışı, ikramı, bol olan demektir. Kelime manası. Allah bütün sıfatlarında, bütün isimlerinde Mecid'dir. Rahmetinde Mecid'dir. Kereminde Mecid'dir. Magfurettinde Mecid'dir. Böyle bütün isimlerinde Allah Mecid'dir. Kerem ve ihsan sahibidir. Allah Mecid ismini bir kendisi için kullanır, bir Kur'an-ı Kerim için kullanır. Kur'an-ı Mecid. Bir de arş için kullanılır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Kul Fatiha'yı okuyunca, okurken Allah buyurur ki Hameden'i ve Mecedeni addi buyurur. Kulum beni hamd ile övdü. Şanımı takdir etti. Keremimi, cömertliğimi takdir etti. İkrar etti. Kulum. Bunu söyleyince İnsan Allah'a kul oluyor, abd oluyormuş, Allah ona kulum diyormuş. Bir kul Fatiha'yı okuyunca, bilerek tabi, Allah ona abdım diyormuş, kulum diyormuş. Neden Hamedenî ve Mecedenî abdi buyurdu? Evet. Fatiha'yı okurken, maliki i dediğinde buyurdu, oraya geldiğinde yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman Rahim Malikiyevmiddin dediğinde böyle buyurur dedi. Gerisi kula ait bir durumdur ondan. Onun için Allah ayet kerimede Hamidun Mecid buyurdu. Allah Hamid ve Mecid'dir. O hamd edilmeye, övülmeye layıktır. Övülmeye layık olan, sevilmeye layıktır. Eğer biri övülmeye layık değilse, o sevilmeye de layık değildir. Allah'a hamd etmeyenler, onu övmüş olmaz. Dolayısıyla imanını ikrar etmiş olmaz. Allah'ı sevdiğini söylemiş olmaz yani, hamd etmiyorsa. Hamd etmek demek, övmek demektir. Neyle övmek? Elbette ki Allah'ın güzel isimleriyle onu övmek. Aslında kul neyi överse övsün, mutlaka ister bilerek, ister bilmeyerek Allah'ı över. Neye güzeldir derse desin, mutlaka onu Allah için söylenmiştir. O mutlaka Allah'ın El Esma'ul Hüsna'sından bir tecellidir. İster bu zahiri olsun, ister bu manevi olsun. Eğer bilerek olursa, Rabbine hamd etmiş olur. Ama bilmeden olursa, her neyi düşünmüşse o anda, Allah'ı hamd etmek yerine, O'ra hamd etmiştir, O'nu övmüştür. Belki arkadaşlar bizi dinlerken iman ile şirk arasındaki o çizgiyi çizerken aşırı gittiğimizi düşünebilir. Bir açıktan şirk vardır, bir de gizli şirk vardır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam gizli şirki anlatırken buyurdu ki Gizli şirk o kadar gizlidir ki o kadar insan onu göremez ve farkında olamaz ki kara bir karıncanın kara bir taş üzerinde kap karanlık bir gecedeki ayak sesi gibidir. Ne görüyorsun ne de sesini işitiyorsun. Karıncanın ayak sesi işitilmez. Siyah bir karınca siyah bir taşın üzerinde olursa gecede kap karanlık olursa onu görmen mümkün değildir. Görünmüyor yani. Ama şirki Resulullah Efendimiz biliyor mu? Elbette ki. Eğer bir peygamber varisi bunu bilmiyorsa, o peygamber varisi değildir bir kere. İsterse bütün ilimleri yutmuş olsun. Allah'ı bilmiyor ve tanımıyorsa neyin Allah'a şirk olduğunu bilmiyorsa, o peygambere varis olamaz. Dolayısıyla ümmetin önünde yürüyemez. Eğer kendisiyle beraber olanların imanını şirkten temizleyemiyorsa, o nasıl halis mümin olabilir? Kendisiyle beraber olanlar. Yani şunu yap, bunu yap, Demekle iş bitiyor mu? Bitmiyor. Önce iman etmesi lazım. İslam'ın bütün şartlarını yerine getirmiş olsa bile, gece gündüz ibadet halinde olsa bile bir kul, eğer imanına şirk karışmışsa o son nefeste imanını kaybeder. Evet, kelimeleri kullanırken dikkat ettim biraz. Eğer biri Allah'tan başkasına hamd ediyorsa, o niye Allah'a şirk koşmuş olmaz mı? Evet. Hamd, sevilen içindir. Yani Allah'ın hamid ismi, habib olan içindir. En çok kimi seviyorsan en çok onu översin. O zaman ham iman demektir. İmanın göstergesi demektir. Açığa çıkmış hali demektir. Eğer biri Allah güzel yapıyor diyemediyse yani ham demediyse onu övmesi gerekir. İşini beğenmediyse o nasıl mümin olsun? Olur mu? Olmaz. Bunun içinde öğrenmek gerekiyor. Allah'ı tanımak gerekiyor. O Allah'ın el-esmaül hüsnasıyla Allah'tan istemek gerekiyor. Bir kul için bu her şey demektir. Bu onun ebedi hayatı demektir. Onun Allah'a imanı demektir. Bununla beraber kulun kendisini tanıması demektir. Allah'a nasıl halife olacağını, olması gerektiğini, olabileceğini anlaması demektir. Yoksa kendine göre, aklına göre bir şeyler hayal eder, kulluğu hayal eder, Allah'ı hayal eder, onun rızasını hayal eder, cenneti, hesabı hayal eder ama... O'nun hayal ettiği hiçbir zaman ne Allah olur, ne İslam olur, ne kulluk olur, ne hesap olur. O'nun kendi kendine ürettiği puti olur. Evet, aslında baktığımızda her birimiz için geçerlidir zaman zaman mesela Allah'ın bize yaptığı muameleyi takdir edemiyoruz. Anlayamadığımız için onu sevmiyor, beğenemiyor. Oradan Allah'a hamd edemiyoruz. Yaptığı muamele ne olursa olsun mutlaka onun sonunda hayır vardır. Onun içinde hayır vardır. O anda bize Ters gelebilir, sıkıntılı gelebilir, musibet gibi gelebilir ama mutlaka onda bir hayır vardır. Allah'ın bir ismi de hayırdır. Mutlak hayır. Kulun kendisine bakması lazım. Allah'ın kendisine muamelesine değil. Kendisinin, Allah'ın muamelesine karşı nasıl bir hal, nasıl bir tavır içinde olduğuna bakması lazım. Rabbim bana böyle bir muamelede bulundu. Muamele kimden gelirse gelsin. O muamele ne olursa olsun. Muamele yanlışsa, biri yanlış yaparak eğer sıkıntı vermişse, o onun imtihanı. Senin imtihanında yine Allah'a karşıdır. Mesele o imtihanı nasıl karşıladığındır. Ona nasıl bir muamelede bulunduğundur. Onu Allah'tan bilip kabul edip etmeyişindir. Evet, Allah meciddir. Kerem ve ihsanı sınırsız olandır. Verse de ihsan etmiştir, vermese de ihsan etmiştir. Allah'ın mecid ismiyle ilgili evet, ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Kalu <gülüyor> Melekler Hazreti İbrahim'in hanımına söylediler. Melekler Hazreti İbrahim'i bir evlatla müjdeleyince Hanımı o anda orada bulunuyordu. Hz. İbrahim 110 yaşında, hanımı da zaten kısırdı. Melekler müjdeleyince bir evlatta onları, hanımı ayaktayken güldü. Yani bizim nasıl çocuğumuz olur? Benim kocam 110 yaşında, ben kısırım, bizim çocuğumuz nasıl olsun? deyip gülüyor. Evet, melekler ona dediler ki, sen Allah'ın işine taaccup mı ediyorsun? Şaşıyor musun? Rahmetullahi <gülüyor> ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Ey ev halkı dedi. İnnehu hamidun mecid. O hamid ve meciddir. O hamiddir. Her türlü övgüye layıktır. Hamd edilmeye layıktır. Bir de lütfu, ikramı, sınırsız olandır. Dilediğinde ikram eder. Bunun için sebepler yaratır. Resulullah Efendimiz de aleyhissalatü vesselam Ondan bir tek selavat Rivayet olur O da namazlarda okuduğumuz Allahu salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Kemas seleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid Bu selavat Rivayet olurmuş Yani ''Ya Rabbi Muhammed ve ehline salat et, İbrahim'e, İbrahim'in ehline salat ettiğin gibi. Sen hamid ve mecidsin.'' Bu salavat, Resulullah Efendimiz'den rivayet olmuş, tek salavattır bu. Eğer inneke hamidun mecid diye bittiyse ayet, Hadis de aynı şekilde öyle büyütüyor. Namazlarda okuduğumuz selavatta. Selavati anlamak gerekiyor o zaman. Ayetleri okuyalım. Selavati neden yapıyoruz? Niçin yapmamız lazım? Selavat ne demektir? Ve beraber anlayacağız inşallah. Hz. İbrahim ve ailesi şerefini Allah'tan aldı. Allah övgüye layık kıldı ailesine baktığımızda kim var ailede? Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Sara annemiz. Allah her birini bizim için örnek gösterdi. Böyle bir aile. Allah'ın şanını şerefini yücelttiği bir aile. Resulullah Efendimiz de aynı ikramı istiyor. Ümmetinden de kendisi için böyle selavat okumasını, selavat etmesini istiyor. Zul-Arşil-Mecid O arşın sahibidir, Mecid'dir. Mecid olan arşın sahibidir. Arş demek, bütün kainatı kaplayan mekan demektir. Bütün kainatı kaplayan. Gökler birbirini kaplıyor. Yani birinci kat sema Bütün Maddi olan galaksileri kaplıyor, birinci kat sema. İkinci kat sema onu kaplıyor Bir daire şeklinde, daire derken yuvarlak yani. Üç, onu kaplar, dört, beş Yedinci kattan sonra Kürsi kaplıyor. Ondan sonra arş gelir. Arş, bütün varlığı, kainatı kaplamış. Allah katında küçücük bir şeydir yani hepsi. Allah arşa istiva etti buyurur. Arşa hükümran oldu. Hükmünü arştan verir. Ondan sonra ne var? Ondan sonra Allah var. Zamandan ve mekandan münezzeh olarak. Miraj da arşdadır. İnsanın bilgisi sadece yaşadığı küçücük bir alemde sınırlıdır. Bütün o alemlerde Allah'ın mahlukatı, kulları vardır. Bizim anlayamayacağımız halleri vardır. Mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam miraca giderken buyurdu ki, Bir gün her katında, farklı hallerde melekler gördüm. Bir kısmı kıyamdaydı, bir kısmı rükudaydı, bir kısmı secdedeydi. Yani biz namaz kılarken bütün o meleklerin yaptığı ibadeti yapmış oluyoruz. Gene buyurdu, bir kısım melekler gördüm ki, açtan öyle bir sarhoş halleri vardı ki, kainatın, varlığın yaratıldığından habersizdi der. Hiçbir şeyden haberleri yoktu. Bir tek Allah'ı biliyorlardı. Bu şekilde dilar. Kendilerinde değirdiler. Evet. Mesela kainatı böyle anlattım. Arşı böyle anlattım. Eğer böyle anlattımsa, mutlaka bir bilgiye dayanarak onu anlatıyorum. Bu bir rivayet bilgisi değildir yalnız. Allah öyle müşahede ettirdiği için, bütün kainatı bir anda müşahede ettirdiği için, Allah bir kulü hüzru alırsa, bütün alemleri de müşahede ettirir. Varlık böyleydi yani. Bütün varlık bu kadardı. Mecid olan arş neden meciddir? Bütün ikramlar oradan tecelli ettiği için. Allah oradan hükmettiği için. İkramlar da oradan tecelli ettiği içindir. Tecelli eden nedir oradan? Allah'ın isimleri, el-esmaul hüsnası. Onun için bütün tecelli önce arştan gelir. Cebrail aleyhisselam buyuruyordu, Allah herhangi bir konuda hüküm verdiğinde... Hüküm önce arşa gelir, oradan aşağı iner, göklerden aşağı iner, inerken, o emir inerken, bütün melekler, o hükmün azameti karşısında, hepsi baygın düşer. Hepsi kendinden geçer. İlk kendine gelen benim dedi. Bütün melekler içinde, ilk, kendini toparlayan, kendine gelen benim dedi. Ben de hemen emri alırım, ulaştırılması gereken yere ulaştırırım. Yani, oranın da bir sevk ve idaresi vardır. Evet, oradan tecelli eden Allah'ın el-esmaul hüsnasıdır. Onun için meciddir. Onun için mecid, aynı zamanda Arş içinde kullanılmış. Bir de insanın mecid olması lazım. Bir de insanın arşi vardır. Gönül arşi. Evet, oraya geleceğiz inşallah. Bel Kur'anil mecid. Mecid olan Kur'an'a andolsun ki yani şanlı, şerefli, bütünüyle lütuf ve ikram olan Kur'an'a andolsun ki. Kaf suresinin birinci ayeti değil bu. Bel huve Kur'anun mecid. O mecid olan Kur'an'dır. Allah kulunun gönlüne vahyeder diyoruz. Vahyetmediği hiçbir kulu yoktur. Müminler, kafirler de buna dahildir. Yani Allah kulunu yaratmış, başıboş bırakmıyor. Hakka, hayra, rahmete her zaman için Allah'ın daveti vardır. Onun gönlünde... Hissettiği, tattığı Her ne güzellik varsa O onun arşından gelir Yani onun gönül arşından Geliyor Dolayısıyla Allah'tan gelir Eğer onu kabul ederse Allah'ın Lütfuna erer Şerefini Allah'tan alır Yok eğer onu kabul etmezse buna vicdan diyorlar buna ne bileyim aklıma geldi diyor gönlüme geldi diyor nereden geldi öylesine geldi işte bir yerden nereden gelebilir Allah'tan başka nereden gelebilir Eğer bu Allah'tan gelmediyse o zaman Aşağıdan geldi. En aşağılık yerden geldi demektir. Ya şeytandan geliyor oraya, ya nefsin arzularından, isteklerinden dolayı nefisten geliyor oraya. Ya arştan gelir, ya da en aşağılık yerden gelir. Tabi olmak, irade sahibi olan kula aittir. Tercihini o yapar. Allah kulunu. Nur davet eder, hidayete davet eder, güzelliğe, selamete davet eder. Şeytan da ne buydaet kelimede ateşe davet eder. Kul kendi tercihini yapar. İnsan böylesine büyük bir kainat. Nesli Efendimize selavat hakkında inna'llahi ve melaiketu yusalluna Allah ve melekleri Nebisine selat ederler. Ya eyyühellezine amenu sellu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler, siz de tam bir teslimiyetle ona selat edin. Alimlerimiz buna selavat dediler. Yani biz selavat okurken Resulullah Efendimiz'e selat ettiğimizi söylediler. Çünkü bu bir emir ayeti, inşa ayeti. Evet, ey iman edenler, siz de bunu yapın dedi. Ama hem Allah'ın, hem meleklerin, hem iman edenlerin aynı şeyi yapması gerekir. Evet, selat kelimesinin 18 farklı manası vardır. Alimlerimiz işte Allah'ın selatı Kuluna yardımidir. Meleklerin selatı Resulullah Efendimiz'e istiğfaridir. Müminlerin selatı Resulullah Efendimiz'e duadır dediler. İçinden çıkamayınca böyle söylediler. Ama Allah tek şey söylüyor. Allah selam ediyor, selat ediyor. Melekler selat ediyor. Ey iman edenler siz de selat edin. Yani Allah ve meleklerinin yaptığı gibi yapın. Bunun tek olması gerekir. Evet, selat manasının söylemiştim. 18 farklı manası vardır. Namaz bunlardan bir tanesidir. Dua etmek bir tanesidir. Teslim olmak bir tanesidir. Bir de Selv Omurga demek. İnsanı ayakta tutan, belindeki omurga demek. Dik tutan. Destek manasına gelir. Bu ayette destek manasıdır. Allah ve melekleri, nebisini destekler. Ona yardım eder. Ey iman edenler siz de yardım edin. Nasıl yardım edin? Tam bir teslimiyetle. Yani, onun istediği gibi ona yardım edin, onun yaptığı gibi, onun yaptığına yardım edin. Bu ne demektir? Sahabe öyle yaptı mı? Yaptı. Eğer biz buna selavat desek, selavat çok okuduk, Resulullah Efendimiz'e selat ettik. Bu ayetin emrini yerine getirmiş olur muyuz? Mesela, Uhud savaşında 300 tane münafık geri geldi. Bunların başındaki adam, Abdullah i̇bn Selül, beş vakit namazda Resulullah Efendimiz'in arkasındaydı. Beş vakit namazı Resulullah Efendimiz'in arkasında kırıyordu. Onların en başındaki adam, diğerleri de öyleydi. Şimdi bunlar Uhud'dan dönerken, alsınlar eline bir tesbih, başlasınlar selavat okumaya. Savaşın ortasında Resulullah Efendimiz'i, sahabesini yalnız bıraktılar, alsınlar tesbihi, okusunlar selavati. Bu selat olmuş olur mu? Biz ona selat ettik. Deseler, Allah bunu kabul eder mi? Aynı şekilde mesela Tebük seferinde de öyle olmuştu. Münafıklar mazeret beyan edip savaşa gitmediler. Evlerinde otursunlar, alsınlar selavat çeksinler. Biz seni destekliyoruz. Allah demez mi? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Siz selavatla dalga mı geçiyorsunuz? Böyle selavat olur mu? Aynı şey şu an için geçerlidir. ...alalım tesbihimizi, selavati okuyalım. Bu... ...Allah'ın nebisine... ...Allah ve meleklerin yaptığı selavat olur mu? Selat olur mu? Yani Allah selavat okuyorsa nasıl okuyor? O da Allahümme Selim mi diyor? Acaba ne diyor? Eğer bu selavatsa... ...Allahümme Selim Allah'ım demektir. Allah Allah'ım der mi? Ona selat edin demek... Ona yardım edin. Ona nasıl yardım edersin? Onun getirdiğine yardım etmekle. Ne buyuruyor de ayet-i kerimede? Allah sana bu vahyi ulaştırabileceğin her yere ulaştırasın diye vahy ediyor. Bu onun vazifesi. Allah bunu bütün insanlığa göndermiş. Eğer biz de ona selavat okuyacaksa ona selavat edeceksek, selat edeceksek ne yapmamız lazım? Onun bize emanet ettiğini, miras bıraktığını ulaşabileceğimiz her yere ulaştırırsak, bunun için onların yaptığı gibi yaparsak evet, selavati yapmış oluruz. Desteği vermiş oluruz, yardımı yapmış oluruz. Yoksa böyle selavat okumakla kimse ona selat etmiş olmaz ama Selavat okumyalım demiyoruz yalnız. Selavati okuyacağız. Bu dil ile yaptığımız bir selavattır. Bu bizim kendi kendimize yaptığımız duadır. Allah ona selavat ediyor zaten. Salat ediyor. Allah onu destekliyor zaten. Yardım ediyor zaten. Dolayısıyla ne bu lüdü ayet-i kerimede kim Allah'ın dinine yardım edecek diye bilelim. Kim Allah'ın dinine yardım ederse, Allah da ona yardım eder. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'e yaptığı istelat, yani destek, kendisine yardım olarak, Allah'ın yardımı olarak gelir. Dil ile selavat okurken de kendisine dua ediyor. Nasıl? Kendi nefsine, senin Allah'ın Resulüne yardım etmen lazım diyor. Sen onun ümmetisin onun aziz olmasını istiyorsun onun mecid olmasını istiyorsun onun hamid olmasını övülmeye layık olmasını istiyorsun nerede? gönüllerde insanlar mümin olsun Resulullah Efendimiz'in güzelliği onun üzerinde görünsün Allah'ın kelamı onun üzerinde görünsün, canlı Kur'an olsun diyorsun eğer bunu söylüyorsan, önce sen öyle ol. Kendi nefsine dua etmiş olur. Eğer selavat, aynı zamanda selamsa, dua ise, selam, vermek sünnet, almak farzdır. O Resulullah Efendimiz'e selavat getirdiyse, Resulullah Efendimiz de ona selavat getirdi, dua etti. Peygamberinin duasını almış olduk. Ama bu dilin selavatı olmuş olur. Bir de gönlün selavatının olması lazım. Bir de fiil ile amel ile selatini Resulüne, Peygamberine destekini ortaya koyması lazım. Yoksa Allah'ın bu emrini yerine getirmiş olmuyor. Allah'ın ve meleklerin yaptığını yapmamış olur. Ulaike aleyhim selavatun min rabbihim ve وَالرَّحْمَةٌ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ Allah onlara, kime? Müminlere. Selat eder. Onlara Rablerinden selavat var. Allah müminlere selavat ediyormuş. Selat ediyormuş. Peygamberine selat ettiği gibi. Ulaike aleyhim selavatun min rabbihim ve rahmetun. Rablerinden onlara selat vardır ve rahmet vardır. Rableri onları destekler, onlara yardım eder, onları rahmetinin içine koyar, rahmetiyle onlara muamele eder. Ve ulaike humül mühtedun. Ve onlar hidayete ermiş olanlardır. Sen peygamberine selat etmeden Allah'ın selatını alabilir misin? Allah'ın peygamberine selat ettiğin için Allah'ın selatını alıyorsun. Allah sana selat ediyor. Aynı şekilde peygamber de kendi ümmetine iman edenlere selat eder. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Araplardan bir kısmı Allah'a iman eder, ahiret gününe iman eder. Bayyeteh kızu ma yunfiqu qurubatin indallah. İnfak ettiklerini Allah'a yakınlık olsun diye yapar. Allah katında yakınlığa sebep vesile olsun diye bunu yapar. Ve selavatir resul. Resul'ün selavatına nail olsun diye bunu yapar. Resulü ona selavat okusun diye yapar. Yani Resul, Allah'ın Resulü müminlere, infak eden müminlere nasıl selavat okuyacak? Allahümme selli ne diyecek? Selavatın Allahümme selli olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Peygamberin selatı ona yardım etmektir, ona destek olmaktır onu temizlemektir. Allah'ın ayetlerini onlara okuyup hikmeti açıklayıp nefislerini teskiye etmektir. Bilmediklerini onlara öğretmektir. Kendi vazifesi üzerinden yardım edecek. Müminler nasıl ona yardım edecek? Resulullah Efendimize onun yaptığını, onun getirdiğini taşıyarak yaptığını yaparak. Bulunduğu yerde, bulunduğu zamanda, bulunduğu mekanda bunu yapması lazım. Yoksa uzaktan bin tane salavat okuduk, hediye ettik. Bu ne işe yarar? Neden? Niçin? Niçin diye sormamız lazım. Neden diye sormamız lazım. Bu neye yarayacak? Sen bunu okudun, o ne kazanır, sen ne kazanıyorsun? Elâ innaha qurbetun lehum Allah dikkat edin dedi onların yaptığı bu infak Allah'ın yakınlığına sebep olur bu Allah'a yakınlıktır dedi Seyyudhilhumullahu bi rahmeti onlar böyle yaptıklarından dolayı Allah onları rahmetinin içine koyar. İnne Allahu gafurun rahim. Allah onları mağfiret eder rahmetiyle de muamele eder onlara. Huve lezzi yessali aleykum ve melaiketu. O Allah size selat eder ve melaiketu <gülüyor> melekleri de size selat eder. Kime? Müminlere yacak kum Minmati ilen Nur sizi karanlıklardan çıkarır sizi Nura davet eder sizi karanlıklardan Nura dahil eder ve kane bilm Rahima Allah müminlere karşı rahimdir Allah müminlere selat ediyormuş, melekler de selat ediyormuş, yardım ediyormuş yani. Onun için selat demek, selavat demek, selavat okumak demek değildir. Peygamberine yardım etmek demektir, onun taşıdığı vahye yardım etmek demektir. Tahiyyethum yawmay yalghawnahu Evet ayet devam ediyor. Onlar ona kavuştukları gün. Selamum ve adda lahum ecren kerima. Onlara selam vardır. Onlara selamet vardır. Onlara Allah'ın selamı vardır. Bir de onlar için kerim bir ecir hazırlanmıştır. Kerim bir mükafat hazırlanmıştır. Allah Kerim ismiyle onlar için tecelli eder. Ya yühen nebi evet. inna erselna ke şahiden ve mübeşiren ve nezira hitab Resulullah Efendimiz'edir. Ey Nebi biz seni insanlar için bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik. Şahit örnek demekti. Örnek olasın diye seni gö Gönderdi İman edenler için müjdeci Kabul etme etmeyenler için de Seni uyarıcı olarak gönderdi Ve daiyyen ilallah Bi iznihi <Sessizlik> Hem de Allah kendi izniyle Seni Allah'a Davet eden bir davetçi Kıldı Ve siracen münira Bir de nur saçan bir kandil yaptı seni. Nur saçan bir kandil. Demek ki Resulullah Efendimiz nur saçan bir kandilmiş. Kandilin yavı nerede? Nereden aydınlık bölüyor? Allah'ın vahyinde. Eğer biz de o vahye iman edersek, Aklaka dönüştürürsek, amele dönüştürürsek ne olur? Biz de nur saçan kandil oluruz. Evet. Allah kullarını zulümattan, karanlıktan nura davet ediyordu. Bir de o nuru taşımak varmış. Kandil olmak varmış. Evet. Kandil olanlar her zaman vardır. Ama küfür saçanlar da vardır. Karanlığı saçanlar da vardır. Ve beşiril müminin. Müminleri müjdele dedi. Resulünü anlattığı müminleri müjdele dedi. Neden? Çünkü müminlere bu müjde var da onda. Bi enne lehum minellahi fedlen kebira. Evet. Allah'tan onlar için büyük bir Fazilet olduğunu müjdele. Bunun büyük bir fazilet olduğunu müjdele onlara. Evet. İnşallah hep beraber Resulullah Efendimiz'e gerçek manada selat ederiz. Selatımız sadece namazda okuduğumuz selatla sınırlı kalmaz. Sadece selavatı dil ile yapmayız. Hem gönül ile hem fiil ile, imanımızla, amelimizle onu ortaya koyar. Allah'ın emrini yerine getiririz. Allah ve meleklerinin yaptığını yaparız. Bunun için Allah'ın nurunu taşırız. Resulullah Efendimiz'in kandil olması gibi, nur saçan kandil olması gibi biz de onun taşıdığı nuru taşırız, nur saçarız. Allah'ın nurunu, ayetlerinin nurunu saçarız. Allah'ın selat ettiği, meleklerin selat ettiği müminlerden oluruz inşallah. Allah'ın müjdelediği o müminlerden oluruz inşallah. Allah meciddir. Keremi, ihsanı sınırsız olağındır. Anlaşılamayacak kadar büyük olandır. Onun ihsani, keremi, bütün isimlerini, esmasını kaplamış durumdadır. Bütün isimleriyle mecid olarak tecelli eder. Onun için sevilmeye hamde layık olan odur. hamid Mecid, onun için hamde layıktır. Onun için sevilmeye layıktır. Ne yana dönersen dön, Rabbinin veşi oradadır. Rabbin her anda seninle beraberdir dedi. Keremi, ikrami, tecellisi her anda seninle beraberdir dedi. Oh, hüttar Efendimiz o okçular tepesine elli tane okçu yerleştiriyor. Ne olursa olsun buradan ayrılmayın. Hepimiz orada ölsek... Kuşlar yeseler, cesetlerimizi yeseler gene buradan ayrılmayın dedi. Böylesine tembih ediyor. Ama düşman kaçmaya başlayınca hadi ganimete deyip aşağı indiler. 10 tanesi karış, 40 tanesi aşağı indi. Zaten atlılar arkada bekliyordu da Nasıl onlar aşağı indi? Onlar da arkadan saldırdı onlara. O tepede kalanları öldürdü yalnız. Onlar şehit oldu 10 kişi. Allah'ın emir verdiği, komutan tayin ettiği orada kaldı. Ölümüne orada kaldı. Dokuz kişi de onlara uydu. 40 kişi aşağı aşağıya indi. Onlar orada durarak Resulullah Efendimiz'e destek olmaları gerekirken, dünyayı görünce aşağıya indiler. Onlar istediği kadar selavat okusun. Onu tamir edebilirler mi? Edemezler. Bütün zamanlar, bütün vakitler hepsi aynıdır. Yani kul için aynıdır, bir şey değişmiyor. Sadece sırası gelenler dünyaya geliyor, kulluğunu yapıyor, yapıyor veya yapmıyor. Sonra gidiyor ama Allah'ın adeti değişmiyor. Şu andaki durum aynı durumdur. Ya hep beraber Resulullah Efendimiz'e selat ederiz, duamızı ona yaparız ya da sadece dilimizle söyleriz ama iş gerçekten yardım etmeye, destek olmaya gelince beni ilgilendirmez deriz ya da haydi ganimete deyip orayı terk ederiz. Evet. Bir de insanın gönül arşı var demiştim. Kainat nasılsa gönül arşı da öyledir. Kainaktaki arş nasılsa gönül arşı da öyledir. Kalpte yedi mertebe, nefiste aynı şekilde yedi mertebe vardır. İkisi bir bütün, biri diğerinin yüzü gibidir. Diğer yüzü gibi yani. Hepsinin üzerinde de arş vardır. O arşa Allah Fuat dedi. Fuat. Allah'ın cemarının müşahede edildiği yerdir Fuat. Kul Allah'ın cemalini müşahede ederken oradan müşahede ediyor. Kendinden yani, fuadından müşahede eder. Allah oraya tecelli etmiştir. Etmiştir ama kul orada değildir. Manevi olarak yolculuğunu yaparken bu seyri, bu yolculuğu kendi gönlünden yapıyor. Manevi olarak neredeyse, diyelim ki manevi olarak kendi gönlünün birinci kat gögündedir. Aynı şekilde zahiri olarak da birinci kat gökte demektir. Ayet-i de buyurdu ki, öldüğünüzde ruhlarınızı alırız. Vadesi gelenleri arı koyar, gelmeyenleri geri iade ederiz. Belli bir vakte kadar. Bu durumda hepimiz uyurken ruh itibariyle ölüyoruz demektir. Allah öyle buyurdu. Allah ruhu alır, nereye alır acaba? Onu arşa alıyor, arşa. O ruh bedenden çıkınca insan ölmüyor. Ya da insan, ondan kendini perdeleyince insan ölmüyor. Ne oluyor? geriye bir ceset kalmıştır. Elbise kalmıştır yani. Ama diridir. Hangi hayatla? Hayvani hayatta. Zahiri bedene ait o buhar olan hayattadır. Evet, insan kendi gönlünden seyri yapıyor. Seyrisülük yolculuğu kendi gönlünden yapılır. Bir mürşidi Kamil, kendisine tabi olmuş olan birine baktığında onun nerede olduğunu bilmelidir, bilmek zorundadır. Yoksa onu nasıl taşıyacak oraya? Yolculuğu onun üzerinden yapıyor. Bu çift taraflı bir şey. Bazen mesela kardeşlerimiz, işte ben yapamadım, yapın. Siz yapın. Ben yapamam. Senin yapman lazım. Eğer iş bana kalsa, ben seni bir anda arşına taşıyorum. Bir anda. Bu benim için bir dakika sürmez. Seni arşına taşırım. Ama senin orada durman gerekiyor. Sen orada durmadıkça, orası sana ait olmaz. Eğer biri, kendi arşına geldiyse, aynı şekilde, yedi kat göğü geçebilme, aşağı varabilme kabiliyetine sahip demektir. Gücüne sahip demektir. Bunu yapar. Yani kendisinde ne kadar yolculuk yapmışsa, bu alemde de, zahiri alemde de, o kadar yolculuk yapabilir demektir. Yani iş kendisinde bitiyor. Kendi gönlünde bitiyor. Kendi arşında bitiyor. Onun için bir saatlik tefekkür, bin yıllık ibadete bedeldir, denktir. İnsanın kendine dönmesi lazım, kendi iç alemine. Kendisiyle meşgul olması lazım. Gönlüne tecelli eden, kendisiyle, kendisinden daha yakın olan Rabbi ile beraber olması lazım. Kendini tanıması lazım, kendini böyle tanıyacak. Arşına varmayana kadar kendini tanımaz. Biri kendi gönül arşına vardığında, Allah ile muhatap olduğunda, kendi gönül arşında muhatap oluyor. Allah oraya tecelli etmiş. Oradan onunla konuşuyor. Gönlüne gelen o kayırdan her ne varsa o önce gönül arşına gelir, oradan aşağıyı gönüle iniyor. Yoksa o dilek gönüle gelmiş olsa darmadağal olur, toz duman olur. Arşta kim duruyor? Onun o gönül arşında kim duruyor? Allah'ın ona nefret ruh duruyor orada. Ve Allah onunla muhataptır. Kimse onu kirletemez, o kirlenmez. Ama onun önündeki o perdeyi kirletir kendisiyle onun arasına perde koyar koyar ve onu kaybeder mesela küçük çocuklarda bu perde çok incedir incecik hatta bu perde nurdandır günah işlemediği için oraya günahtan perde gelmemiş nurdan bir perde vardır çocuklarda Çocuk neden o kadar hareketlidir? Neden hiç yorulmaz? Bir an onu durduramıyorsun. Onun o heyecanına, onun o şevkine mani olamıyorsun, tutamıyorsun. Otur, beş saniye sonra ayak fırlar. Allah'a olan yakınlığından dolayıdır. O perdenin Allah'a olan yakınlığı perdeleyemediğinden dolayıdır. Aşk halinde, şevk halinde, veç halinde, muhabbet halindedir aslında. Bunun için yerinde duramıyor. Onun için onu öyle durdurmak yanlış bir şeydir. Durdurmaya çalışmak yanlış bir şeydir. Bu yanlış yapıyor demek yanlış bir şeydir. O Allah ile öyle huzurlu, öyle mutlu, öyle şevk halindedir. O perde kalınlaştıkça o azalır. Onun o şevki azalır. O zaman eğer biri o perdeyi incelttiyse İncelttiği kadarıyla onun da şevkinin artması gerekmez mi? Gerekir. Ramazanın son 10 gününe girdik. İbadet yapmaya çalıştık. Oruç tutmaya çalıştık. Rabbimizi tanımaya çalıştık. Elimizden geldiği kadarıyla Allah demeye çalıştık. Bu perdenin incelip bizim gönül harımızda böylesine bir kıpırdamanın, böylesine bir şevkin, olmaya başlaması gerekir. Yani gönlümüzün kıpırdaması gerekir. Nasıl ki zahiri olarak kul ateşe yaklaşınca ısınıyorsa bir süre sonra ne yapmaya başlar? Terlemeye başlar. Terlemeye başlayınca ne yapar? Üstündeki elbisesini soymaya başlar. kul aşk ile kendi gönül aleminde bu seyri yaparken Allah'ın kendisini nefrettiği ruha öylesine yaklaşmaya başlar. Temizlendikçe, ilerledikçe yaklaşmaya başlar. Allah oraya tecelli etmiştir yalnız. Onun o arşına tecelli etmiştir yalnız. Öylesine ısınmaya başlar. Aşk ile, aşktan dolayı ısınmaya başlar. Allah'ın aşkıyla yanmaya başlar yani. Ne yapar? Benliğini atmaya başlar. Benliğini. Yanlışlarını bırakmaya başlar. Ben demekten, bir ben yoktur. Yüzlerce beni vardır. Ben akıllıyım, ben biliyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim. Yüzlerce beni vardır. O benlerinden, Evet, birer birer kurtulmaya başlar. Allah'a yaklaştıkça. Benliğinden, yani bir elbiseden soyunur gibi evet, benliğini soyup atar. Sadece Allah diyene kadar. Benim Rabbim Allah'tır diyene kadar. Rabbim benden razı olsun, kim ne derse desin diyene kadar. Rabbim bana güzel yaptın desin, kim, ne düşünmüş, ne söylemiş, beni ilgilendirmez diyene kadar. Rabbim benden razı olsun, isterse süründürsün, isterse paramparça etsin, isterse öldürsün, o bilir. Beni ilgilendirmez diyene kadar, ben ona aitim. Böyle demeyene kadar, benliğinden nasıl kurtulmuş olsun? Ben demek başka şey. Benlik başka şeydir. Bizim kastettiğimiz benliktir. Yoksa ben yok mu demekle iş bitmiyor. Bütün esmayı üzerinde gösterip halifeliğini ortaya koyup bütün çabanı gayretini sarf ederken vehmi olan benliğini atıyorsun. Allah'a ait olanı alıyorsun. Evet. Dünyaya Allah bizi bunun için göndermiş. Onu bulalım diye, onu kendimizde bulalım diye, kendi kendimizi bulalım diye. Eğer Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin istiyorsak, bunu yapmamız lazım. Yani kendimizi bulmamız lazım. Kendi kendimiz, Allah'ın bize nefrettiği ruh olmamız lazım. Bunun için bu yolculuğu yapmamız lazım. Bu yolculuk, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Kul ile Allah arasında nurdan ve zulmetten olmak üzere bin perde vardır. Nurdan ve zulmetten. Bir kısmı nurdan, bir kısmı da karanlıktan. Nurdan olanları nasıl perde olmuş? Ben iyi yapmışım, ben güzel yaptım, ben şöyleyim. Yani güzel yaptığı taraflar da nurdan perde olmuştur. Bin perde vardır dedi her bir perdenin arası bin senelik yoldur dedi. Yani birinin bir perdeyi geçebilmesi için bin sene hayat yaşaması lazım ve sürekli bir çaba gayret halinde olması gerekir. Bu durumda ne oldu? Mümkün olmadı. Bu durumda mümkün değil demektir. Ne yapılması lazım o zaman? Taşınması lazım. Birinin onu oraya taşıması gerekiyor. Kimdir o? Elbette ki Nefsi tezkiye eden, o temizleyen Allah'ın peygamberleri, nebileri, resulleri sonra kıyamete kadar Mürcid-i bunu yapar. Yoksa Allah diğer insanları mahrum etmiş olmaz mı? Evet. Nefis tezkesi demek budur. Nefisten kurtulmak demek budur. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Müşid-i tabi olunca onu dinlemek. Gönlünü açıp onu dinlemek. Bununla beraber kendisine ne söylenirse söylensin o vuslat yolculuğunda Allah'a yaklaşma olarak bunu anlaması gerekir. Vuslata ermek için yapılması gereken olarak anlaması gerekir. Söylediği ne olursa olsun. Elbette ki söylediği Allah'ın emri Resulünün de sünnetidir. Bunun dışında da bir şey düşünülemez zaten. Evet. Allah hepimizi mecil isminin tecellisiyle tecelli edenlerden eylesin. Gönlümüzü mecil isminin, hamid isminin tecellisine mazhar eylesin inşallah. Hamid ve mecil olarak tecelli ettiği arşına, aynı zamanda arşımıza vasıl olmayı, ulaşmayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Bu şabayı gayreti sarf eden kullarından eylesin inşallah. Amin. Bizi huzura alıp muhatap olduğu kullarından eylesin inşallah. Amin.